Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Hülya Gürsez'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay yeah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 Ee, sabah jandarma gelmiş çadırları sökün Çünkü adetlerdir sabahleyin çadırlar sökürler Aksama kadar çölde yayan yürütürler insanları Babam çıkmış demiş ki Asker efendi sabaha karşı bir çocuğumuz Dünya geldi müsaadenle bir iki saat annesi dinletsin Kökünüzü kazımaya kalkıyor Siz daha hala çocuk mu yapıyorsunuz gibisinden Babamın kırbaçla şey der Neyse bu hikaye Sonra ben dünyaya gelmişim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 E, gücü ne ettiyse o kadarını yaptı. Ondan sonra bizim gemi karaya oturdu. Biz kalktık Ereğli'ye gittik. Ereğli'de okulların açılma zamanı e, artık ben ayrılmıştım okundan. Öyle e, şey oldu. Aç, okulların açılma zamanı geldi. Babam e, hadi Arusyak annemin adı Arusyak'tı. İşte, Oğlanın artık okul zamanı geldi. Artık okula göndereyim deyince bab, annem dedi ki hep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 Cirdes daran tavus mecer çıkğa garğa jarak çıkğa baszarçıga carıa carrak çık essin su kare Önger çıgır Lavar er santan katın Çorta essin su Nu aş kare Se tartte resme na Jarğa jarğa çıkar esinti sırda gits Savsme çırçığa car çırğa car carak çığa eşsiz ulu aşkare sürda gi Sarkis Usta'nın sesinden hayat hikayesini ve ardından bir de ıt dinledik. Siretsi Yaristaran, Sevdiğimi Elimden Aldılar.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 Şimdi bazen Kung Kapiye gittiğim dönemden geçiyorum. Yani bugün aynı yerde diyasa Market var. Sevgili dostlar, şimdi size bir arkadaşımdan söz etmek istiyorum. Jack Encelik'ten.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 ...İstanbul'un en hareketli bölgelerinden birini geçmişiyle, insanlarıyla bir kum kapılı ağzından tanımak, dinlemek isteyenler için bu kitabı öneriyorum. Jacqueline Çelik'in bugüne kadar Aras Yayıncılık, Çitlenbik Yayınları, Adam Yayınları ve İletişim Yayınları'nda beş kitabı yayınlandı. Altıncı ve son kitabı Sarhoşların Perşembesi'de kısa bir sü süre sonra yine İletişim Yayınları'nda çıkacak. Jacqueline Çelik dün akşam bana Sarkis Usta'yla ilgili bir anlatısını gönderdi. Şimdi izninizle size o metni okumak istiyorum. 1990'ların başında tanıştık Sarkis Usta'yla. Şimdi söylerken fark ettim de ne çok zaman geçmiş aradan. Doğru ya zamanın mesleği bu çabucak geçmek.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 Onu diğer çoğunluktan ayrı kılan, onu anlatıyor oluşuydu. Türk'üne, Kürd'üne, Çerkez'ine, herkese anlatıyordu. Ama hikaye o kadar yakıcıydı ki anlattıkça içini soğutacağı yerde yakmaya devam ediyordu. Sonrasında göç, açlık ve ölümler. İstanbul'dan Karaman'a, Karaman'dan da azala azala tekrar İstanbul'a.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 Usta bu kısa kayıtta Enternasyonel Marşı'nı Ermenice mırıldanıyor. Dinliyoruz. Türkiye İşçi Partisi Mehmet Ali Aybar Eminönül Ülkesi Beyazıt'ta bir Nihat Balyoz vardı eski komünistlerden, o benimle ilişki kurdu. Ondan sonra Mehmet Ali Aybar da polislerin ekonomi politiğini Emrin ilçesinde okunmasını yasaklamış. Eyüp Turan Fırıldak diye bir adam var, o da genel merkezin casusu. Gelir toplantılarımı haber götürür. E.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 sareri hovinmerne <Gülüyor> Today. Arkis Usta çağının tanığı bir insandı, bir Anadolu bilgesiydi. Usta yaşarken Ragıp abi, Ragıp Zarakoğlu ve sevgili arkadaşımız Yasemin Gedik, şimdi Fransa'da yaşıyor, e, ustanın yaşam öyküsünü Dünya Hepimize Yeter kitabında derlemişlerdi. E, aslında kitabın ilk kayıtlarını Jack'in başlatmıştı ve sonra Yasemin derlemeye devam etmişti. E, fotoğrafların da yer aldığı bu kitabı belge yayınlarından veya kitapçınızdan istemenizi ve e, muhakkak okumanızı öneriyorum. Aras Yayıncılık, Sarkisustanın ölüm yıl dönümlerinden birisinde, şimdi hatırlamıyorum hangi tarihteydi, e, sosyal medya hesaplarından Sarkisusta için kısa bir anma metni e, yayınlamıştı. E, bu kitabın adının nereden geldiğini de anlatan bir metin. E, şöyleydi... E,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 Fakat ne yazık ki bu belgeseli ustanın sağlığında ona izlettiremedik. Ustayı Meryem Ana Kilisesi'nin morgunda yıkanırken en son görendi denizde ikimiz olmuştuk. Oğulları Gazoros ve o annesi bizden rica etmişlerdi. Ustanın yüzü hala gözlerimin önünde. O an ne çok şey geçmişti aklımdan gözlerimin önünden.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 Usta'nın bir de kapalı çarşı esnaflarından ilhami ve Müfit'le aralarında geçen bir olay var. E, i̇sterseniz gelin şimdi o hikayeyi de ustanın kendisinden dinleyelim. İlhami diye bir olan. Ona, ona onun dükkanını yapıyordum. Şöyle üçgen bir dükkanı da kapalı çarşıda. Onun da komşusunda bizim bir arkadaş vardı, onun dükkanı vardı, onun da yanında çalışan bir müfit vardı, şimdi Feriköy'deki pasajda, sevim, terlikleri. Ee, i̇şi de ucuz almışım. Bunlar da benimle dalga geçiyorlar, biliyorlar uzun, ben de iş, iş yoktu da ucuz da aldık yani yaparken.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 Şöyle bakıyorum, ne o dedi? Vallahi dedim, bu Müslüman dükkanlarında belli olmaz ayet, mayet filan bir şeyler olur. Bir yazı var dedim. Ver bana dedi. <gülüyor> Paraya da korkunç sıkıntısı var yani. Onu da biliyorum. Aldı, birkaç dükkanı bir taranda ufak te, ufak bir şey oturan bir yaşlı bir adam gözlüklü.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 Gel ya abi çayımızı iç filan dedi. Ne oldu dedi. Bekliyoruz dedi sen dedi. Neyi bekliyorsun dedim. İlamini dedi altınlarını. Ben yazdım. Ne? Hemen bir kağıt verdi bana. Yazdı lan dedi. Işte ben Arapça yine yazdım onları. Ne yaptın dedi. Ne yapmam lan dedim. Akşama kadar dalga geçiyordun üzerinde. Bu da onun kazı. Yıllar sonra Sarkis Usta İlhami'nin izini bulmuş. Usta i̇şte İlhami abi Almanya'dan dönmüş ve Ortaköy'de Köy'de bir meyhane açmış. Aradım adresini buldum. İlhami'nin yeri diye bir meyhane. Bir hafta sonu kooperatiften çıkıp Ortaköy'ün Köy'ün yolunu tuttuk. Usta kapıdan girdi. İlhami abi önce onu tanımadı. Usta o İlhami altınları sattın ve meyhaneyi de ha. hayırlı olsun dedi ve o an ip koptu İlhami abi de. Müşterilere dönüp işte o Sarkis bu Sarkis dedi ve ustayı verdi. Bu hikayeyi herkese anlatmış İlhami abi. Geç saatleri kadar oturmuştuk o gece ve bizi kum kapıya ustanın evine arabasıyla İlhami abi bırakmıştı. Sonra onun da öldüğü haberini aldık bir gün.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 Sarkis Çerkezya'nın, Sarkis Seropya'nın, Ruhisu'nun, Hrant Dink'in kurduğu barış düşünün, düşüncesinin artık rüzgarımız olmasını diliyorum. Programı Artutunç yandan dinleyeceğimiz düşüncelerin Rüzgar Olsun şarkısıyla kapatıyorum. Hafta 13'te Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Abilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erçiment Gürçay. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Hülya Gürses'e teşekkür ederiz.